Bismillahirrahmanirrahim الرحمن, Rabbil Alhamdulillahirobbilalamin, Ve salatu Rasulina ala walaalihi wasahbihi Ve ala alihi ve sahbihi kita yang sebelumnya dalam kita sahih, zahir, dan Hasan hadis kumpulan kita dan mereka yang terlibat dalam masalahnya. Kita sekarang kita akan membagi hadis menjadi tiga bahagian. Kita akan membagi hadis menjadi tiga bahagian. Kita akan hadis bize ulaştığı yollar esas alınarak kaç kısma ayrılır? 3 kısma ayrılmıştı. Söyle. Zayıf hadis. Hadis bize ulaştığı yollar itibar edilerek kaç kısma ayrılır? Hıh. hadis ve ahad hadis. Öyle değil mi? Sonra demiştik ikinci taksim kabul veret yönünden hadisin kısımları onlar işte senin dedikleri. Sahih hadis, hasen hadis ve Merdud hadis, yani zayıf hadis. Makbul ve merdudtan kastımız nedir? Makbul, yani kendisiyle amel edilen dedik. Merdud, yani kendisiyle amel edilmeyen. Şimdi bugün yeni bir taksimat öğreneceğiz. Üç, hadisi söyleyene itibar ederek hadisin kısımlara ayrılması. Hadisi söyleyene itibar edilerek hadisin kısımlara ayrılması. Yani burada kast edilen şey ne? Bu hadisi kim söylemiş? Yani bu söz kimin ağzından çıkmış? Ona itibar ederek. Hadis'in kısımları ayrılması. Bu da kaç kısma ayrılır? Üç kısma ayrılır. Değil mi? Merfu' Mevquf ve maqtu'u hadis. Tamam. Merfu' Mevquf ve maqtu'u hadis. Şimdi biz kendi metnimize döndüğümüz zaman bizim metnimiz bugün bize neyi anlatacak? Maqtu'u ve maqtu'u hadisi. Değil mi? Maqtu'u ve maqtu'u hadisi. Yalnız bu bizim öğrendiğimiz nazmın içerisinde mevkuf hadisle ilgili bir şey var. Mevkuf hadisle ilgili bir bölüm var. Kim hatırlayacak onu? Yani aslında hemen bir on beyit falan sonra mevkuf hadisle ilgili bir beyit var. وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعَلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكٍ Yani sen ashab'a idafe ettiğin sözler ve fiiller onlar da nedir? Onlar da mevkuftur. Öyleyse biz burada şunu söyleyebilir miyiz? Diyebiliriz ki burada Beykuniye asıl yakışan bu iki tane beyti peş peşe zikretmesiydi. Çünkü konu birbiriyle ne? Konu birbiriyle alakadardır. Yani normalde şey ne yaptı? İmam beykuni rahimahullah Önce mevkufu, merfu'u zikretti. Arkasına maktu'u zikretti. Arkasına müsnet ve muttasırı zikretti. Metinde değil mi? Ama en uygun olan hangisiydi? En uygun olan me me merfu'u Sonra mevkûf, sonra maktuğ'u zikretmesiydi. Öyle değil mi? Çünkü bu üçü tek bir başlığın altında toplanan kısımlar. O da nedir? Hadisin kendisini söyleyene itibar edilerek kısımlara ayrılması. Yani bunu kim söylemiş? Merfû peygamberin söylediğidir. Mevkûf sahabenin söylediğidir veya yaptığıdır. Maktû' tabi'inin yaptığıdır. Anlaşıldı bu üçünü şeylere ayırırsak, e, kısımlara ayırırsak bu şekilde kısımlara ayırabiliriz. Şimdi biz kendi metnimize, kendi nazmımıza dönelim. Birincisine dedik ve maudife linnebi'i'l merfuu. Peygambere izafe edilen merfuu olan hadistir. Peygambere izafe edilen merfuu olan hadistir. Bu merfuu olan hadisin tanımını çıkardık mı şimdi biz ortaya? Merfuu hadisin tanımı nedir? Nedir? Makudifah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kata, atau perbuatan, atau keterangan. Pejabat Sallallahu aleyhi ve selleme kata. Pejabat Sallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan, perbuatan. Sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen semua Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Makna apa? Ikinci kısmımız ise maktuh. وَمَا لِتَابِعِنْ هُوَ الْمَقْتُعُ O maktuhudur. Şimdi bakın burada kafamızı karıştırabilecek bir nokta var. Maktuh hadis nedir önce tanımı? وَمَا اُضِيْفَ اِلَى الطَّابِعِ Tabi'ine izafe edilen her şeydir. Yani maktuhun tanımı budur. Tamam? Maktuh. Kelime olarak nereden alınmıştır bu? قَطَعَ'dan alınmıştır. Tamam? Şimdi siz bunu bir şeye koyun. Kafanızda bir kenara koyun. Maktuh hadis nedir dedik? Tabi'innya, izafe edilen her hal Mesela örnek, misal olarak verelim. dan, diyelim ki syaitinnya, ah. şey ayetini okumuş. Demiş ki takilah, dia jaga, dia makhraj, dia rezeki, dia dari mana dia Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah ona bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden de ne yapacaktır? Hiç ummadığı yerden de rızıklandıracaktır. Ne demiş? Allah akan bercakup, Allah akan bercakup, Allah akan İnsanların üzerine dar gelen her şeyden bir makraç kapsı açacaktır. Demiş yani Allah'ın makraçtan kastetmiş olduğu şey budur. Şimdi bu kimin sözü? Bu tefsir kimin tefsiri? Tâbiînin tefsiri, öyle mi? Tâbiîn'den Rabiîn tefsiri. O zaman biz bu rivayete ne diyeceğiz? Yani tefsirden ziyade bu maktudur diyeceğiz. Yani Tâbiîn'e ait olan bir şeydir. Tâbiîn'e ait olan bir rivayettir. Başka mesela örnek, diyelim ki özellikle ahlak dersi anlatırken Ne diyoruz mesela mesela Hasan-i Basri dedi ki öyle mi? Hasan-i Basri dedi ki e, diyoruz. Hasan-i Basri dedi ki hemen altına ne yazabiliriz? Makto bir rivayetir diye yazabiliriz öyle değil mi? Mesela Hasan-i Basri ne demiş? Vallahî ma aminehu illa munafiqun ve ma kafehu illa müminum. Yani münafıklığı anlatırken nifakı anlatırken Hasan-i Basri ne demiş? Vallahî nifaktan ancak mümin olan korkar. Nifaktan ancak münafık olan emin olur. Ne demektir bu Hasan-ı Basr'ın sözü? Yani mümin sürekli korku halindedir. Acaba ben münafık mıyım? Müslüman mıyım? Tam iman ettim mi? Edemedim mi? Münafıksa rahattır. Öyle mi? Münafıksa rahattır. Biz diyelim bu sözü anlattık. Bu söz mustalahül hadise göre ne kısmına gider? Maktuğ kısmına gider. Öyle değil mi? Mustalahül hadise göre maktuğ kısmına gider. Tamam. Şimdi burada dikkatimizi çekmesi gereken bir mesele var. Maktu' ile munqati' hadis birbirinden farklı şeylerdir. Tamam mı? Maktu' ile munqati' hadis birbirinden farklı şeylerdir. Dikkat niye bunu buna dikkat çekmek e, ihtiyacı hissettik? Çünkü ikisi de aynı kökten alınmış, fatahadan ayrılmış, alınmış, değil mi? Yani kesilmekten e, alınmış ve ikisi de lafız olarak birbirine yakın. Maktu' munqati' Yani talebinin bunları birbirine karıştırması normal. Maktu hadis ne? munkatı hadis ne? Kim söyleyecek? Munkatı senette olan kuvvettir. O şekilde rivayet eden hadis. Ha. Maktu da tabine derdim. Ha, çok güzel. O zaman maktu maktu metinle alakalı bir mesele, munkatı ise senetle alakalı bir mesele. Öyle değil mi? Şimdi bak aradaki fark neye çok önemli? Şundan önemli. Siz bir rivayete bu maktuğdur dediğinizde, yani mesela ot, oturuyorsunuz bir şey, Hasan-ı Basri'nin bu sözünü anlattınız. Akabine dediniz ki, maktuğ bir eserde varit olduğu üzere Hasan-ı Basri dedik. Siz şu anda henüz bu sahih midir, zayıf mıdır buna taarud etmediniz. Çünkü maktuğ sahih de olabilir. Öyle değil mi? Zayıf da olabilir, Hasan da olabilir senedi. Doğru mudur? Biz burada hadisi kabul veret yönünü incelemiyoruz ki sadece kimin söylediği anlaşılsın diye maktûl oluyoruz. Öyle mi? Ama siz bir hadisi rivayet ettikten sonra deseniz ki fihi inqitaun قِطَاعُونَ Bitti. Bu hadis zayıftır. Doğru mudur? Çünkü biz ne demiştik? Demiştik ki bir hadisin sahih olabilmesi için beş tane şart vardır. Değil mi? Bir tanesi de nedir? İttisaldır. Senedin ittisal olmasıdır. Yani her ravinin kebir üzerindeki raviden mübaşar eden dinlemesidir. Güzel. Peki biz şimdi burada munkatih dediğimizde ne olmuş oldu? Senet, ittisal şartını kaybetmiş oldu. Doğru mudur? O zaman bu senet zayıf bir şeydir. Zayıf bir senettir. Bak munkatih dediğiniz anda hadisin sehhatına ve zayıflığına taarud ettiniz. Ama maktuğdur dediğiniz anda hiç böyle bir şey daha yok. Siz sadece şu anda sözün kime ait olduğunu ifade etmek için maktuğ ibaresini kullandınız. Anlaşıldı değil mi abi? Anlaşıldı. Mesela merfo da böyledir. Yani bir, bir adam dedi ki işte رُفِعَ اِلَ النَّبِيِّ Peygamber'e raf edildi ki Daha henüz bu sahihtir. Zayıftır. Biz bunu konuşmuyoruz şu anda. Sadece bu rivayetin merfu olduğunu, yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a ait olan bir söz olduğunu anlıyoruz bundan. Daha sonra bu zayıf da olabilir. Sahih de olabilir. Öyle değil mi? Çünkü zayıflık ve sahihlik ayrı bir meseledir. Merfu'luk, mevkufluk, maktu'luk ayrı bir meseledir. Anlaşıldı burası değil mi? Yani bir rivayet merfudur diye sahih olması gerekmez, zayıf da olabilir. Bir rivayet mevkuftur diye sahih olması gerekmez, zayıf da olabilir. Hâkeza maktuğ. Ama bizi burada ilgilendiren şey nedir? Bizi burada ilgilendiren şey şudur. Maktuğ olan rivayet ile munkatiğ olan rivayetin birbirinden yüzde yüz farklı olduğunu bilmemiz e, gerekir. Munkatiğ senekteki kopukluğa e, maktuğ ise bunu kimin söylediğine işaret etmek için söylenmiştir. Anlaşıldı mı burası? Anlamayan var mı bu kısmı? Veya benim anlatamadığım bir nokta var mı? Yok. Tamam. Şimdi <gülüyor> ikinci bir meselemiz ise merfu meselesi. Yani asıl meselemize dönelim. Merfu meselesine dönelim. Şimdi alimler normalde merfu hadisi tanımlarken, merfu hadisi tanımlarken şu şekilde tanımlamışlar. Mesela İbn Hacar Nuhbede demiş ki: "Summe'l isnadu imma en yentehiye ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem" tasrihan veya hükmen Bakın dikkat edin bu kimin şey İbn Hacer değil mi Ne demiş thumma al-isnadu sonra isnat yani demek öncesinde bir şeyler anlatmış anlatmış anlatmış sonra akabine demiş ki thumma al-isnadu sonra isnat Isnat nedir demiş inma en yentehi ila al-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya nabi sallallahu aleyhi ve selleme gider yani ondan son bulunur وَتَصْرِيحًا اَوْ حُكْمًا Ya sarih olarak veyahut da hükmü olarak. Tamam. Şimdi normalde merfuh hadis iki kısımdır. Merfuh hadis iki kısımdır. Merfuh, sarihan sarih olan merfuh hadis ve merfuhun, hükmen hükmen merfuh olan hadis. Tamam. Bu ses üstten alttan falan mı geliyor? Yoksa buradan mı geliyor? Alttan geliyor. Çalışma mı var? Tamam. Ne diyoruz? Merfu iki kısımdır. Merfu' Sarihan Veya merfu' Hakikaten Yani hakiki merfu Sarih, açık Merfu veya da merfu' Hükmen Tamam? Biz bunu ne zaman anlatmıştık? Hatırlayan var mı? Daha önce de buna değinmiştik. Buna buluğu meramı şerh ederken, öyle değil mi? Yani hakiki merfu nedir, hükmü merfu nedir o zaman anlatmıştık. Zaten o zaman da ben size ne demiştim? Demiştim, şu dersimizin asıl amacı hadislere e, mana vermek değil, ileride göreceğimiz mustalahul hadise mukaddimi olsun diyedir. Öyle değil mi? Yani öncesinde bazı şeyleri duymuş olalım ki, çok yabancı olduğumuz bir fen olmasın bize. <gülüyor> Şimdi, e, ha, sarih merfu ne demektir, kim söyleyecek? Sarih merfu. Yani merfu sarih ne demektir? Peygamberin e direkt söylemiş olduğu sözler, fiiller. He. Direkt Peygamber Aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu sözler, direkt Peygamber Sallallahu Aleyhi ve söylemiş olduğu, yapmış olduğu fiiller. Peki merfu hükmen ne demektir? Kim söyleyecek? Sahabenin içerisinde aklının olmadığı bir şey söylemesi. He. Ha. Demek ki bak merfu hükmen aslında nedir? Aslında mevkuftur. Yani merfuh demiş olduğumuz kısım aslında nedir? <gülüyor> aslında mevkuftur. Mevkufun tanımı neydi? Sahabeye nispet edilen sözler. Yani aslında onu sahabe söylemiştir. Lakin biz o fiile, o söze ne muamelesi yapıyoruz? Sanki peygamber söylemiş muamelesi yapıyoruz. Öyle mi? Sanki peygamber yapmış muamelesi yapıyoruz. Sanki peygamber ikrar etmiş muamelesi yapıyoruz. Ondan dolayı da merfuh hükmen diyoruz. Yani aslında merfuh değildir ama hükmü merfuh hükmündedir. Kendisi sahabe sözüdür ama muamelede hükümde sanki ne gibidir? Sanki peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü gibidir. Niye? Yani bunu yapmışlar. Çünkü alimler demişler ki içtihada mecal olmayan yerlerde. İçtihada mecal olmayan yerlerde. Sahabe bir şey söylerse, sahabe bir şey yaparsa vesaire tabi şartlarını zikredeceğiz demek ki bu yani şeydir bunu birinden öğrendiler öyle mi din alanında bir şey yapıyor din alanında sahabe bir şey söylüyor iştihada kabil olan bir mesele değil mesela ahiretle ilgili bir şey söylüyor misal diyor ki cennetin cehennemin ateşi şöyledir misal Şimdi bu ihtiyatla alakalı bir şey değil ki sen kıyas yapasın, ihtiyat edesin cehennemin ateşini, boyutlarını tespit edesin. Böyle bir durum değil. Bunu mutlaka birinden öğrenmiş olması lazım. Öyle mi? İşte sahabeni öğrendiği de kimdir? Dini Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır. Öyleyse bu tip rivayetler nedir? Öyleyse bu tip rivayetler hükmen merfu konumundadır. Bunun altına neler girer? Yani hükmen merfu hadisin altına, anlaşıldı değil mi? Önce onu sorayım. Yani hükmen merfu anlaşıldı mı abi? He, anlamadığınız şeyi bak hemen sor tekrar tekrar şey yapalım anlatalım hiç sorun değil yani gerekirse bugün hepsini bunu anlatırız. Bak şimdi öncelikle birinci adım şunu anlayacağız. Merfuh hadisin şeyi nedir tanımı nedir? Mevkuf hadisin tanımı nedir? Biliyor musun bunu? Merfuh hadisin Tamam sahabenin söylediği sözlerdir. Merfuh hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözlerdir. Bu birinci adım. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz tamam Bazı rivayetler vardır. Bazı rivayetler vardır. Söyleyen sahabedir. Ne olmuş oldu bu itibarla? Mevkuf olmuş oldu. Söyleyenin sahabe olması itibarıyla merfi oldu. Ama sahabenin söylediği şey öyle bir şeydir ki, bunu sahabenin söylemesi mümkün değildir. Yani kendi kafasından, kendi aklından söylemesi mümkün değildir. Niye? Çünkü konuştuğu mevzu iştihada mecal olmayan bir mevzudur. Öyle mi? Öyleyse bunu kimden öğrenmiş olabilir? Resulullah'tan öğrenmiştir ama bunu Resulullah'a nispet etmeden söylüyor. Tamam Bak bu yönüyle de ne olmuş oldu? Merfu olmuş oldu. Bak söyleyene itibar ettiğimizde mevkuftur. Çünkü şey söylüyor. Ama manaya itibar ettiğimizde merfu olur. Çünkü bunu sahabenin söylemesine imkan yoktur. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki sahabe e, diyor ki misal e, bir misal olarak e, söyleyelim. Sahabe diyor ki mesela şeydir. Mesela eski milletleri anlatıyor. Tamam diyor ki işte ben İsrail'de şöyle bir kadın vardı, şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Şimdi e, bu akılla veyahut da rüyada görülerek bilinebilecek bir mesele değildir ki. Bunu birinin haber vermesi lazım ona. Değil mi? Ben İsrail'de bir kadın vardı, işte bu kadın şöyle yaptı, böyle yaptı mesela. Biz hemen ne diyoruz? Bu, bunu anlatan sahabe olsa bile, işte tabi şartlarını zikredeceğim ama hangi hallerde e, merfu olur, hangi hallerde olmaz. Bunu sahabe anlattığına göre demek bunu birinden duydum mutlaka. Doğru mudur? Bak söyleyen sahabe bu itibarla mevkuf. Ama içerik olarak sahabenin bunu kafasından uydurması mümkün değil. Öyle mi? Haşa ve kella. Bunu birinden duymuş, kimden duymuş olacak bunu? Resulullah'tan duymuş olacak, öyle değil mi? O zaman bu itibarla yani içerik ve mana itibarıyla da merfodur. Tamam mı? O zaman şimdi merfou hadis kaç kısım oldu? İki kısım oldu. Bir merfou sarihan. Yani direkt Peygamber'in söyledikleri açık sarı zaten biliyorsun kelime manası açık direkt Peygamber'in söyledikleri tamam bir de bazı mervflar var hükmen mervfo bak dikkat et hükmen mervfo ne demek aslında mervfo değil ama hükmü mervfo hükmünde bunlar ne işte sahabenin söylediği aklın içerisinde payının olmadığı meseleler şimdi anlaşıldı inşallah başka anlatamadım veya anlaşılmayan bir yer var mı yoktur tamam şimdi burada Buna neler girer? Bakın, sahabe bir sözü söylediği zaman öncelikle bizim bu sözü hükmî merfu derecesine yükseltebilmemiz için bazı şartlar lazım. Hiç konuya girmeden önce şartları anlatalım. Bir, sahabenin konuştuğu meselenin aklın ve içtihadın payı olmayan bir mesele olması. Bu birinci şart. Tamam mı? Aklın ve içtihadın içerisinde payının olmadığı bir mesele olması. Ne gibi mesela? Ukrevi meseleler gibi. Sevap ekab gibi. Öyle değil mi? Ne gibi mesela? Geçmiş milletlerin hayatlarıyla ilgili, tarihle ilgili bilgiler gibi mesela. Doğru mudur? Doğrudur. İki, bu sahabenin İsrailiyattan rivayet dinlemediğini bilmemiz lazım. Tamam? Çünkü sahabeyle Yahudiler iç içe yaşıyorlardı. Değil mi? Bazı Kıssaları bazı bilgileri Yahudilerden duymuş olabilirler veya Yahudilikten Müslümanlığa geçen insanlar var öyle mi? Kendi eski bildiklerinden bazı şeyler anlatıyorlar çünkü sonuçta hepsi Allah'ın dini olduğu için bu tahrif edilmiş olsa bile arada bazı... Mesela bir Hz. Musa meselesi. Yani Musa Aleyhisselam'ın meselesine Kur'an da değinmiş, Resulullah da değinmiş, Tevrat da değinmiş, öyle mi? E şimdi adam 60 yaşına kadar, 50 yaşına kadar hep Tevrat'tan Musa Aleyhisselam'la ilgili bir şeyler biliyor. Sen burada onunla ilgili bir şey anlattığında elbet onun da söyledi, söyleyeceği iki söz olacaktır. İşte bu sahabenin yani rivayetine merfu' hükmen diyeceğimiz sahabenin İsrailiyattan bir şey almamış olduğundan emin olmamız lazım. Niye? Yani alimler bu şartı niye koymuş? Çünkü adam geçmiş milletlerle ilgili bir mesele anlatır, öyle mi? Sen dersin bunun akılda payı yoktur, mutlaka bunu birinin ona haber vermesi lazım. Haber veren de kimdir dersin? Resulullah'tır. Oysa adam onu kimden duymuştur? Sahabe radıyallahu anhum onu bir Yahudiden duymuş olabilir, İsrailiyat'tan duymuş olabilir. Bak bunun önünü alabilmek için alimler ne yapmışlar? Böyle bir kayıt getirmişler. 3- Yapmış olduğu, söylemiş olduğu sözün lugatla alakasının olmaması gerekir. Tamam? Lugatla alakasının olmaması gerekir. Ne demektir bu? Lugatla alakasının olmaması gerekir veya niye böyle bir şart koşmuşlar? Fikir üretebilecek olan var mı veya tahmin eden? Şimdi bak, <gülüyor> lugat peygamber ve din gelmeden önce de vardı aleyhissalatu vesselam. Geldikten sonra da vardı, öyle mi? Sahabenin lugavi anlamda yaptığı bir tefsir veya yapmış olduğu bir açıklamanın illa peygamberden öğrenmiş olmasına gerek yok, öyle değil mi? Mesela i̇bn Abbas tefsiri çok güzel bilen bir sahabe olmasıyla beraber, çünkü peygamberimizin e, övgüsüne mazhar olmuş, duasına mazhar olmuş değil mi bir sahabe, bununla beraber ciddi manada bir lugat alimi. Yani insanlar gelip kendisine bir şey soruyorlar. Cahiliye şiirlerinden, Arap şiirlerinden örneklerle bunu açıklıyor sürekli. Değil mi? Şimdi İbn Abbas lügatla ilgili bir tefsir yaptığında biz bunu mutlaka peygamberden öğrenmiştir. Ondan dolayı hani bunu nereden bilecek? biliyorsa biliyorsa bunu peygamberden duymuştur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü lügatı peygamber gelmeden önce de bu insanlar biliyordu. Değil mi? Lugat onların lugatıydı zaten. Ondan dolayı yapmış olduğu tefsirin, yapmış olduğu açıklamanın bu mecalde, bu alanda bir açıklama olmaması gerekir. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Tamam. Buna peki şimdi örnekler verelim. Mesela neler? Hani şöyle bir soru sorabilirsin. Tamam biz bunu anladık. Anlaşıldıysa eğer. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Biz bunu anladık koca. Yani merfu iki kısımdır. Mevkuf da diyebiliriz. Mevkuf da iki kısımdır diyebiliriz. Merfu da iki kısımda diyebiliriz. Bir sarihtir zaten. Peygamber söylemiştir. Biz bunu konuşmuyoruz şu anda. Bir de sahabe söylemiştir. Bu itibarla mevkuftur. Ama içerdiği mana itibarıyla merfudur. Buna merfuh hükmen diyoruz mesela. Var mı elimizde bir kaide? Hani hangi tür sahabe rivayetleri bunun altına girer? Böyle bilelim dediğimizde. Evet vardır. Mesela örnek. Birinci kısımıma örnek verelim. Bazı rivayetlerde sahabe der ki ''Umirna bikedha'' وَنُوْه۪ينَا عَنْكَزَ Bu tip rivayetler. Hepiniz bunun örneklerini biliyorsunuz öyle değil mi? Mesela, yani bilmeniz lazım. Örnek veriyorum, diyelim ki bulûhul mela'mı ezberleyenler hemen cenayiz babına gidin. Cenayiz babında bununla ilgili bir şey hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlıyor musun? Ee, şeyh? Hatırlamıyorsun. Sen? O hatırlamıyorum. Tamam. Fıkha gidin. Fıkha gidin. Hayız bölümünü an şey abdestsize yapılması E, haram olanları anlatırken orada böyle bir rivayet zikretmiştik. Var mı hatırlayan? Sof babında var galiba. Işte biz çok sof babam evramında. Tamam, başka güzel. Şeyh Abdül Kadir Hacet babında var. Celal-üs-Salih'den bize işte e... bak, şimdi burada dur. Resulullah bize emretti dese Zaten bu merfudur, bunu hiç konuşmaya gerek yok, öyle değil mi? Şimdi mesela ben diyorum ki امراني رسول Sallallahu صلى الله عليه وسلم Bunu niye konuşuyorsun ki? Direkt bana emredenin kim olduğunu söyledim zaten. E Resulullah'a nispet edilen sözler merfuh değil miydi zaten? Biz şu anda bunu konuşmuyoruz, mesele bu değil. Bak, اُمِرْنَا Biz olunduk. نُهِينَ Biz nehyo olunduk. Niye? Çünkü burada iki tayfe alim var. Bir taife alim demiş ki yani sahabe emir olmayan bir şeyi emir olarak algılamış olabilir. Öyle değil mi? Yani Umir ne bir takım şey de demiş ki yani bir takım cumhur yani bir takım değil mi yani cumhur öyle mi demiş ki öyle şey olur mu? Yani sahabe din alanında e, neyi yanlış anlamış ki bunu yanlış anlasın? Hani e, öyle sanki bütün dini yanlış anlayan bir topluluk yok bizim karşımızda. Umir ne diyor? Biz emr olunduk. O dönemde emir yetkisi kime ait sadece? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayti kimse kimseye hani alışılmış olan bir şey değil sahabelerin birbirine emrediyor olması. Emir direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayti. Bak umirna dediği zaman veyahut da nuhiyna dediği zaman söyleyen bu sözü söyleyen kimdir? Sahabedir. Bu itibarla nedir? Mevkuftur. Sahabe sözüdür. Ama kim bunlara emretmiş olabilir? Yani umirna diyor biz emrolunduk. Meçhul sigasa. Nuhina. Biz ne yolunduk. Bunlara kim emretmiş olabilir? Peygamber o zaman bu itibarla da nedir? Merfudur. Demek ki merfud hükmedir bu. Değil mi? Aslında mevkuftur. Ama hükmü merfud hükmündedir. Mesela hatırlıyorsanız biz demiştik ki e, Peygamber aleyhissalatu vesselam Ümmü Atiyya. Diyor ki Umirna biz emrolunduk. Ne ile? Ennukricel avatiqa vel, huy vel huyye de Fil'ideyni. Biz ba iki bayramda bunları namaz, namaz yerine çıkarmakla emredildi. Bak sonra Akabe'de ne diyor? Ve amral hayiza. E sonra en ya'tazilne ve amral hayiza en ya'tazilne'l musalle. Ve hayizlara musalladan namaz kılınan yerden uzak durmalarını ne yaptı? Uzak durmalarını emretti. Demiştik bir rivayete de direkt namazdan uzak durmalarını emretti. Öyle değil mi? Bak. Hadis'in başında ''Umirna'' dedi, sonunda ''Emera'' dedi. Kime anlatıyor burada? Rasulullah'a anlatıyor değil mi? Yine aynı Ümmü Atiye, mesela cenaiz babında ne diyor? Diyor ki ''Umirna'' Yok, estağfurullah. ''Nuhina an ittiba'il cenaizi ve lem yu'zem aleyna'' Hatırlamadınız mı hala? He iyi. Ne diyor? Diyor ki ''Biz cenazelere tabi olmaktan nehyolunduk?'' Lakin bu nehi kesin bir dille yapılmadı. Yani velem yuzem aleyne hani kesin gitmeyeceksiniz cenazelerin peşinden demedi. Anlaşıldı? Çünkü biliyorsunuz İslam'da normalde kadının cenazeyi takip etmesi, cenazeyle beraber kabre gitmesi hoş karşılanmış bir mesele değil. Tamam Bunun tafsilatını inşallah cenaze babında anlatacağız. Çünkü mesela farklı. Bazı alimler haram demiş, bazı alimler mekruh demiş, bazı alimler hiçbir sorun yok demiş. Fıkıhçılarda üç tane görüş var bu konuda. Bak burada ne diyor? نُهِينَ Biz ney yolunduk? Neyden? En اِتِّبَاعِ الْجَنَائِذِ Cenazelere tabi olmaktan kadınlar olarak ömmüatiye ha, söylüyor. Kadınlar ney yolunduk? Kim onları nehyetmiş olabilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak sözü söyleyen kim? muatiye bu itibarla mevkuf öyle mi hükmü merfu yani çünkü nehyeden peygamber demek ki karşımıza sahabeden bu tip rivayetler geldiğinde umirna veya nuhina. nuhiina biz ne diyeceğiz hükmen merfudur diyeceğiz bu birinci bab anlaşıldı inşallah ikincisi ikinci grup rivayetler min es-sunnati keza min es-sunnati keza türü rivayetler Şimdi mesela sahabe diyor ki mines sünneti. Mesela örnek Cabir diyor ki sahih rivayette mines sünneti. İza tazavveca el bikra ala's sayyib iqama 'indaha seb'an. Sünnettendir ki kişi bekar olan bir kadınla evlendiği zaman yani daha hiç evlenmemiş kız ile evlendiği zaman mesela adam önce evli kendisi sonra gitti ikinci hanımını dul değil de şey aldı. Eee bekar bir kız aldı hiç evlenmemiş bir kız. Kaç gün yanında kalacak diyor? Yedi gün. Hani normalde İslam'da taksim dediğimiz şey var ya. Yani iki karın varsa, iki eşin varsa bir gün birinin yanında kalırsın, bir gün birinin yanında kalırsın. Öyle değil mi? Hani iki gün birinde bu gençtir, üç gün bunda kalayım, bu işte ihtiyardır bunda böyle bir hakkın yok. Doğru mudur? Adaletli olmak zorundasın. Ha. Ama yeni evlendiğin zaman, Cabir diyor ki sünnettendir ki bekar olan kadının yanında yedi gün kalabilirsin. Yani bir kızla evlendiğin zaman onun yanında yedi gün kalabilirsin. Bak burada ne dedi? Mine sünneti, şimdi bunu söylediği zaman söz kime aittir? Cabire aittir, mevkuftur, öyle mi? Ama kimin sünnetini kastediyor? Yani mine sünneti, ha işte bazı alimler demişler ki sünnet uygulanan yol anlamına da kullanılıyor. Öyle mi? Takip edilen metot, uygulanan yol, yaygınlaşmış örf mesela. Bu anlamlarda da kullanılıyor. Belki o zaman kendi aralarındaki şey buydu, e falan. Bazı alimler demiş öyle olur mu? Yani mine-sünneti diyor e sahabe ve bir hüküm beyan ediyor. Yani asıl olan nedir? Asıl olan İslam'da bir gün onun yanında, bir gün bunun yanında kalmandır. Hükmü değiştiren bir mine-sünneti diyor. Mutlaka bu sünneti kimin sünnetidir? Bu sünnet Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetidir. Hatta bunun örnekleri de var. Mesela buna örnek verelim. Demek ki bu tip rivayetleri gördüğünüzde yani mine-sünneti keza diye duracaksınız. Haccaç, hac yaparken Şeye soruyor. Salime soruyor. Salim kim? Abdullah İbn Ömer'in oğlu. Abdullah İbn Ömer'in oğlu Salime soruyor. Diyor ki: "Ey Salim, nasıl yapacağız namazı?" O da diyor ki: "İza turidu as-sunnete fehcir bi salah." Eğer sen sünnette uyumak istiyorsan ne yapacaksın? Şey, estağfurullah. Yanlış oldu. Haccac İbn Ömer'e soruyor. Tamam? Diyor ki yani namazı nasıl kılacağız Arafat'te? O da diyor ize kunte turidu es-sunnete fehcir Yani e, hecir ateşin şiddetlendiği zaman, tamam? Eğer sen diyor, eee namazda sünnete uymak istiyorsan ateşin kızıştığı zamanda namazı kıl. Kast ettiği cemaat namazları. Yani hani iki tane namazı belli bir vakte arstrelemesini yani cemetmesini etmesini istiyor Hacca'dan. Konumuz o değil, o fıkhın konusu. Tamam? Biz orası ilgilenemez. Bak ize kunte turidu es-sunnete diyor sünneti istiyorsan. Şimdi bu rivayeti kim yapıyor? Bu rivayeti normalde İmam Bukhari İbn Şihab'tan, İbn Şihab Salim'den, Salim de babası Abdullah İbn Ömer'den yapıyor. Tamam? Salim bunu babasından aktarınca kime aktardı? İbn Şihab'a aktardı, değil mi? Dedi ki ben babamdan işittim ki gördüm ki böyle bir vaka oldu. İbn Şihab dedi ki sünnetten neyi kastediyorlar? Bir rivayete dedi ki şeye Salime. Peygamber mi bunu böyle yapmış? Bak dikkat edin ani İbn Ömer demiş ya sünneti istiyorsan Haccaca namazı hecir vaktinde kıl demiş. Sa İbn Şihabta kendisine bu kısayı rivayet eden Abdullah İbn Ömer'in oğlu Salime diyor ki Peygamber mi böyle yapmış? O da diyor ve helli anune ya bizalika illa sünnetuhu. Yani bununla peygamberin sünnetinden başka bir şey mi kastediyorlar? Bak orada bir inkar var. Yani sen sahabe sünnettir dediğinde Peygamberin sünnetinden başka bir sünneti kastettiklerini mi düşünüyorsun diyor. Bir rivayette de İbn-i Şihab'a yöneliyor diyor ki هَلْ تَتَّبِعُونَ غَيْرَ illa اِلَّا سُنَّتَهُ Yani siz onun sünnetinden başka bir sünnete mi tabi oluyorsunuz diye. Hani yanınızda iki sünnet mi vardır ki soruyorsun buradan kastettiği peygamber. Sünnet bir tanedir. Yani sünnet denilirse o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı sünnettir. Hakkese mesela bu rivayet olarak zikretti ki ya, dedi ki şey diyor Cabir diyor مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ ala السَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَ سَبْعَنَ Bu hadis rivayet edildikten sonra Ebu Kilabe diyor ki seleften Diliyorsan de ki Cabir bunu peygamberden rivayet etti. Tamam. Yani bunları niye zikrettim? Şundan dolayı. Bu insanlar o dönemde yaşayan yani Salim, İbn-i Şihab, Ebu Kilabe öyle değil mi? Ve o dönemin ıstalahını en iyi bilen insanlardır. Doğru mudur? Çünkü sahabeyi bizzat gördükleri için Sahabeden bizzat aldıkları için, sahabenin ıstalahını en iyi bilen insanlardır. Sahabe minne sünneti dedikleri zaman, bundan neyi kastettiklerini de en güzel bilecek olan insanlar yine kimdir? En güzel bilecek olan insanlar yine onlardır. Olur, iyi olur. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu bapta anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok. Üçüncü kısım rivayetler. Yani bu kısma dahil olan rivayetler nelerdir? Kim söyleyecek bize? Kunna nef'alu türünden rivayetlerdir. Tamam? Mesela sahabe diyor ki kunna nef'alu kaza ve kaza. Kunna نقول kaza ve kaza. Yani biz böyle yapardık. Biz diyor ama. Ha. Bak kime nispet ediyor şeyi? Kendilerine. Öyle mi? Ama şimdi burada alimler demişler ki yani mesela örnek bir tane örnek aklınıza gelen var mı kunna ile ilgili? söyle. Anlaması sade padi olur işimsi. Hım. Bak. Burada bu açık sarih merfu zaten. Kâne'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem يرانا Bizi görüyordu peygamber. Bu tip rivayetlerde sorun yok zaten. Yani işin peygambere dayandığı aleyhi salatu ve selam açık olduğu bilindiği rivayetlerde hiç problem yok. Bunlar merfudur zaten. Öyle değil mi? Bizim konuştuğumuz sahabenin söylediği ve yaptığı peygamberin görüp görmediği, ikra edip etmediği rivayetten çok açık anlaşılmayan rivayetlerdir. Tamam? Anlaşıldı değil mi? Güzel. Mesela örnek. Bir tane var ama fil yoruluk değil, enesli yavallahu neyfendi rivayette kumrenâd duâli âyâti resûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellemle bu vekâti yani bu rivayet var. Hah! Bak güzel. Ne dedi şimdi abi? Dedi ki biz peygamber sallallahu aleyhi Sabah hadisin başı şöyle. Hadisin başı şu, diyor ki siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki onlar sizin gözünüzde saç kılından daha basittir. Yani hani yaptığın ama biz onları peygamberin döneminde insanlara helak edenlerden sayardık. Öyle mi? Bak mesela bir tanesi. Biz onları peygamberin döneminde helak edici olanlardan yani mübikattan sayardık. Burada neyi anlatmaya çalışıyor Enes? Ee, Enes burada sahabeye Yani tabiine artık siz bir şeyleri umursamıyorsunuz diyor. Hani böyle günahtır vesaire bunlar sizin için çok bir şey ifade etmiyor ama bizim dönemimizde bunlar mübikattan addedilirdi. Mesela Cabir ne diyor? Kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve'l-Kur'an yenzil. Yani biz peygamberler neyse onun döneminde azil yapardık. Azil ne demek? Azil demek şu demek. Kişinin eşiyle Ee, münasebette bulunduktan sonra menisini e, dışarıya akıtması demek. Azil bu demek İslam'da. Tamam? Yani e, anlaşıldı inşallah. Ee, bunu mesela bunu peygamber aleyhissalatu vesselam'a bak burada gördüğüne bildiğine dair bir şey yok. Cabir ne yapıyor? Diyor ki biz bunu peygamberin döneminde yapardık diyor. Bu ne hükmündedir? Bu merfu hükmündedir. Başka mesela yine sünen bu sahihinde geçiyor. Sünenlerde varit olan bir rivayette Cabir ne diyor? Kunn na'kulu lahma al-khayli ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. Biz peygamberin döneminde at eti yerdik. Tamam? Biz peygamberin döneminde at eti yerdik. Misal. Şimdi burada bu merfu'dur. Sözü söyleyen yapan nispet itibaret ettiğimizde bu nedir? Mevkuftur. Ama hükmen bu merfu'dur. Öyle değil mi? Niye merfu'dur? 2 sebepten dolayı. Peygamberin döneminde asıl olan ya onların peygambere sormasıdır veya da peygamberin onların hallerine muhtali olmasıdır. İki, o dönemde Kur'an-ı Kerim indiği için İnsanların hatalarını zaten Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bildiriyor ve bu hatalar bu şekilde düzeltiliyor. Öyle değil mi? Sahabenin yaptığı birçok yanlış, birçok yanlış uygulama Kur'an-ı Kerim tarafından düzeltilmiştir. Adam at eti yiyor. At eti yemek haram olsa Kur'an demez mi? Yani size ölüyü, leşi, meitei haram kıldığı gibi at etini de haram kıldılar. Öyle değil mi? Çünkü insanlar bak şey yiyorlar. E nedir adı? At eti yiyorlar mesela. Azil yapıyor. Tamam sen azil yapın, yapan adamın azil yaptığı kendi mahremidir, yatak odasıdır kimse bilmiyor ama Allah Azze ve Celle de mi bilmiyor? Eğer bu haram olan bir şeyse... Bak zaten Cabir delil olarak ne diyor? Kur'anu يَنْزِلْ Yani biz bunu yaparken Kur'an-ı de iniyordu. Yani bir nevi insanlara ne diyor? Tamam belki size peygamberden hadis rivayet edemiyoruz ama bu konuda misal. Ama Kur'an da iniyordu şayet bizim yaptığımız yanlış olmuş olsaydı Kur'an bizim bu yaptığımızı ne yapardı? Kur'an bizim bu yaptığımızı nehyederdi. Anlaşıldı. O zaman kunna naf'alu keza babından olan rivayetler de ne babındandır? Merfu hükmen babındandır. Başka? Abi hatırlamıyorum da işte hayız babıyla alakalı. Kunna da ne olur? Kudretabası fıdı babında hüküşen. Tamam. Allahu alem ya Ümmü Seleme ya Umatiye söylüyor, değil mi? Mesela bu da onlardan biz e, hayızdan sonra oluşan değil mi? kapalılık yani işte böyle nedir adı bulanıklığı bir şey saymazdık. Yani hani şu anda zaten ciddi fıkıhla ilgili ciddi sorunlardan bir tanesi. Mesela hayız ahkamını bilmeyen birçok kadın ya hayız bittikten sonra gördüğü bazı bazıyla ya acaba hayızım devam mı ediyor? Cık. Sen hayızın kesildiğine dair kıssatul beydayı gördün mü? Gördüm bitti daha. Ondan sonrası sufredir, kudredir, bulanıklıktır, kan kan karışıktır, kırmızımsıdır. Bunların hiçbir hükmü nedir? Bunların hiçbir hükmü yoktur. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? sahabeden çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Vesaire. Üçüncü, sahabenin ayetlerin esbab-ı nüzulüne dair söylediği rivayetler. Yok dört oldu değil mi? Umirna <gülüyor> ve uhina min es-sunneti kunna naf'alu. Umirna ve uhina nes-sunneti kunna naf'alu. Bida esbab-ı nüzulata taalluk eden meselelerdir. Tamam? Bakın burada şuna çok dikkat edin. Şurası çok önemli bir ayrım noktası. İnşallah bunu bir sonraki okuyacağımız kitapta tafsilatıyla işleyeceğiz e zaten. Bazı alimler şöyle bir ıtlakta bulunmuşlar. Sahabenin tefsire dair söyledikleri. Tamam? O yüzden kastettikleri ne? Yani bunu şerh ederken, açıklarken veya uygulamaları incelendiğinde kastettikleri esbab-ı nuzuldür. Tamam? Esbab-ı nuzuldür. Çünkü tefsir, lugata göre tefsir yapıyor olabilir. Kendi anladığını bize aktarıyor olabilir, öyle değil mi? Ama esbab-ı nuzul böyle değildir. Yani onlar Kur'an ı Kerim'in neye indiğini gördükleri için, öyle mi? Bu sebeb-ı nuzul sahabenin kendi... falan. Esbab-i Nuzul'e dair rivayetler nedir? Esbab-i Nuzul'e dair rivayetler, sahabenin ne olarak addedilir? Merfu konumunda. Ancak bazen şöyle bir şey oluyor. Yani bunda inşallah artık Ulumul e, -ül Kur'an'da görürüz. Diyelim ki iki tane sahabenin rivayet etmiş olduğu, zaten problem noktası da burası bu meselen. E, Şey Rivayet var, Esbab-i Nuzul ile alakalı ve birbirine zıt veau da birbiriyle çok alakasız. Yani biri bambaşka bir şey söylüyor, biri bambaşka bir şey söylüyor. Bunları tercih meselesi var. Yani tek bir ayet aynı e, şey e, farklı nasıltı? Tek bir e, bir vakada birden fazla ayet inmiş olabilir mi? Veya da farklı farklı vakaların bir araya toplanmasından sonra bir ayet inip hepsine beraber delalet etmiş olabilir mi? Yoksa birini diğerine tercih mi edeceğiz? Bu ölümün Kur'an'ın meselesi öyle mi? Veyahut da tefsir kaidelerinin meselesi. Ama burada bizim bileceğimiz mesele ne? Sahabenin yaptığı tefsir değildir şey olan, e, merfuh hükmünde olan. Nedir asıl merfuh hükmünde olan? Sebebin üzüldür. Sahabenin hangi tefsirleri merfuh hükmündedir? Ra'ye ve içtihâda mecal olmayan yerlerdeki. Öyle mi? Bak bu ayrı yani bu tip tefsirleri varsa sahabenin ra'ye ve şeye mecal olmayan bir, iki üzerinde ittifak ettikleri tefsir. Değil mi? Üzerinde bütün sahabenin hilaf bilinmeksizin ittifak ettikleri tefsir. Bu zaten merfuh hükmündedir. Yani biz bunu şey yaparız. E bunun Ama normal her tefsir değildir. Ama sebebi nuzula gelince Sebebin uzul ne değildir? Sebebin uzul böyle değildir. Sebebin uzul da mesela örnek, aklınıza gelen bir örnek var mı? Peygamberden geç bütün sebebin uzulü sahabe naklediyor da zaten. Yani bir örnek aklına gelen. <gülüyor> tamam, başka? Mesela örnek. Misal olarak söyleyeyim. Bir Bakara suresinde ayet var biliyorsun. Nisa'ukum harfullekum fe'tu harsekum en neşeytum. Eşleriniz sizin, tarlalarınızdır, eşlerinize dilediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz diye. Bu ayet niye iniyor? Bu ayet için Cabir ne diyor? Diyor ki, Yahudiler kadına şu şu şekil yaklaşıldığında, çocuğun özürlü olacağını söylediler. Öyle mi? Allah Azze ve Celle de hayır dedi, eşleriniz sizin, Onlara dilediğiniz gibi yaklaşın. Sadece ne müstesnadır? Kadının dübürü bunun müstesnasıdır. Bu şeriat tarafından haram kılınmıştır. Bunun dışında dilediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz örnek. Mesela daha önce de anlatmıştık. E, Demiştik ki e, insanlar savaş esnasında değil mi? Bir tane sahabe kendini, işte bir tane adam kendini ordunun içine atınca hemen derler ooo bak yazık etti kendine. Allah demiyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ ila التَّهْلُكَ Ebu Eyyubu'l Ensari ne de dedi? مَحْلًا يَقَوْمْ Yavaş olun. Yani bu ayet sizin anladığınız gibi değildir, dedi. Değil mi? Bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Biz işte Peygamberle beraber savaştık savaştık ondan sonra dedi ki geride kalalım. Mallarımızı mülklerimizi ıslah edelim. Hani biraz da bahçemizle, çoluk çocuğumuzla ilgilenelim. Peygamber Ali Allah dedi وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِلَ تَهْلُكَ Yani cihattan geri kalmak suretiyle kendi nefislerinizi kendi ellerinizle ateşe atmayınız dedi. Tamam? Mesela başka buna örnek verecek olacak, örnek verecek olan var mı? Huzur sebebiyle alakalı. Cehud'in eee bir zanifata anlaşı olması. He, değil mi? Nisa 60. şeyin inmesi. Nisa 60. ayetin inmesi mesela ve benzeri. Bunlar hepsi nedir? Eğer senedinde bir problem yoksa, senedi bize sahih olarak gelmişse ne konumundadır? Merfu hükmen konumundadır. Niye bak bunu hiç unutmayın ha. Bunlar genel kaydeler. Bir rivayetin merfu olması ister sarihan ister hükmen sayıh olmasını gerektirmez, öyle değil mi? Bizi önce ne ilgilendirir? Senedine bakarız. Senedi sağlamsa ondan sonra merfu hükmen midir, merfu sarihan midir, mevkuf mudur, maktum mudur? Ondan sonrası bizi bağlar. Anlaşıldı değil mi? Başka örnek verecek olan şey bir sonraki mesele اُمِرْنَا وَنُهِينَ مِنَ السُنَّةِ كُنَّا نَفْعَلُوا أَسْبَابِ نُزُولُ Bir de ne vardır? Sahabenin, sahabenin bir meseleye mesela sevap veya da ikab e, tereddüt etirmesi yani mesela örnek veriyorum e, Ammar demiş ki misal Mencama yom şeki فقط أصَى أَبِلْقَاسْمْ Kim şek gününde oruç tutarsa Peygamber'e isyan etmiştir doğru mu oruçtan hatırlamıyor musunuz?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 Bunun isyan olduğu konusunda sahabe iştiyat edebilecek bir mesele midir bu? Değildir. Öyle mi? Yani ya bir olay görmüştür, ya peygamberden bir şey işitmiştir vesaire. Bu tip rivayetlere de ne diyoruz? Bu tip rivayetlere de merfu, hükmen diyoruz. Hakeza buna ne de dahildir? Mesela ahiretle ilgili işte kim şunu yaparsa cennette ona bu vardır. Mesela türü rivayetler de hakeza buna dahil olan rivayetlerdir. Anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz veya da şurasını bir daha anlatalım dediğiniz bir yer var mı? esbab-i nuzul başka? Aynı. Aynısı. Bak konumuz şu. Şimdi mesela diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz değil mi? Ayetler var. Sonra tefsiri açıyoruz. Hatta tefsirde esbab-i nuzul ilgili yazılmış özel kitaplar var. Öyle mi? Açıyoruz. Şu vakıa gerçekleşti, akabine bu ayet indi diyor. Bunlara ne diye isimlendiriyoruz? Esbab-i nuzul diye isimlendiriyoruz. Tamam mı? Bunların birçoğunu bize kim rivayet ediyor? Sahabe rivayet ediyor. Öyle değil mi? Ha, bunların bir çoğunu bize sahabe rivayet ettiğinden dolayı bunlar normalde ne olmuş oluyorlar? Hadisin söyleyene göre taksim edilmesi babında hangi kısma giriyorlar? Mevkuf! Çünkü söyleyen yani söz kime ait? Sahabe Peki bir ayetin niye indiğine dair, yani bir ayetin niye indiğine dair sahabenin söylediği şey akılla ilgili bir mesele midir? Değildi değil mi? Dinle alakalı bir meseledir. Niye bak bunun sebebi şuradan geliyor. Sahabe sözü hüccet midir? Nasıl? Bir, hüccet değildir. İki, mutlak olarak hüccettir. Üç, sahih olan görüş nedir? Ha, Sahabe arasında muhalif olmazsa ve söylemiş olduğu sözde bir nas'a aykırı olmazsa nedir? Hüccettir. Tamam. Şimdi sahabe diyelim ki dedi ki bu ayet bundan dolayı indi. Bizim esbab-i nuzulu bilmemiz ayetin anlaşılmasındaki en etkili olan şeylerden biri değil midir? Örnek veriyorum mesela. Adam dedi ki bu nuzul sebebini sahabe söylemiş. Yani bu sahabe sözüdür. Bizi bağlamaz. Öyle mi? Dedi. Ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre açıklayacak. Öyle mi? Ayeti bağlamından koparacak. Ayet ortada duracak. Ortada durduğu için de hani e, selef boşuna dememiş. Hazreti Ömer El-Kur'an huhammaletul evcu. Yani Kur'an birçok yerine çekilebilecek lafızlara sahiptir. Umumi bir kitap olduğu için, yani genel hükümler içerdiği için her tarafa çekilebilir. Mesela vermiş olduğum örneği düşün. Adam bir tanesi bugün gelse sana dese ki, misal. Allah diyor ki Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ben davete yapmıyorum, cihat da etmiyorum. E, Müslümanlara iyi İslam'a yönelik bir şey yapmıyorum çünkü insanın başını sıkıntıya sokuyor. Öyle mi? Sen bunu nasıl açıklıyorsun bu ayet kelimeyi? Nuzul sebebiyle. Birakis İslami mücadeleden geri kalmaktır diyorsun buradaki tehdit. Adam sana dese ki o sahabe demiş, ayet böyle bir meselede indi beni ilgilendirmez. Misal, sahabe sözü hüccet değil ki dese. Sen ne diyeceksin? Hayır bak, bak alimler buradan olayı yakalamışlar. Tamam? Sahabenin nuzu sebebine dair söylemiş olduğu şeyler ne hükmündedir? Melfuh hükmündedir, anlaşıldı. Öbür türlü mevkuftur, bir sahabe söylemiş, icma da yok işin içinde. Bizi ilgilendirmez, şartları yerine gelmemiş diyecek adam. Kur'an-ı Kerim'i kendine göre e, tefsir edecek, anlaşıldı. Onlara da ne muamelesi yapılmış? Sanki merfu'u bir rivayetmiş gibi onlara da o muamele yapılmış, anlaşıldı. Anlatabildim inşallah. Anlamadın mı abi? Anlamadın. Neresini anlamadın? Tam anlamadığın yeri söyle onu anlatayım inşallah. kabul etmiş olduğu yön yok. Bak, mesele şöyle. Şimdi diyelim ki bir ayet önümüzde bir tefsir var. Öyle değil mi? Bu ayetler neye göre inmiş? Yaşanmış bir takım olaylara göre inmiş. Öyle değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim Allah azze ve celle niye bir kerede indirmedi? İnsanlar bazı olaylar yaşadı. O olaylarda doğru olan insanlara beyan etmek için Allah azze ve celle parça parça ayetleri indirdi. Öyle değil mi? O zaman o olaylar yani yaşanmış olan o olaylar nedir? Ayetlerin anlaşılmasında direk etkendir, öyle değil mi? Çünkü mesela ben şu anda bu anlattığım söylediğim bir sözü sen bağlamından kopardığında her tarafa çekebilirsin. Ama bağlamı olduğunda yani hangi yakta söylemişim e ben bu sözü o zaman söz kendi kendine zaten açıklığa kavuşur. Doğru mudur? Doğrudur. Ha. Bunu Peygamber ikrar etmemiş ama bu amel yönünden merfu hadis hükmündedir. Yani nasıl ki bir söz Peygamber'e sahih bir senetle ulaştırıldığında İtiraz etmeden onunla amel etmek zorundayız ya amel yönünden ha doğru mudur? Sahabenin nuzul sebebine dair yapmış olduğu tefsiri de amel yönünden merfu hükmündedir. Anlatabildim mi yoksa anlamadıysa tekrar tekrar konuşabiliriz tamam inşallah. Yani illa peygamber bu bunu gördüğü itlaeti söyledi değil ha nasıl ki merfu amel yönünden ne kuvvetteyse yani mevkuf amel yönünden merfu aynı kuvvete değil öyle değil mi merfu üstte mevkuf altta Bu tip mevkuflar ne konumuna çıkar? Merfuk konumuna çıkar. Hangi yönden? Amel yönünden. Yani kabul etme ve amel etme yönünden. Başka anlaşılmayan bir şey? Abdülham, dedi ki biz olarak Sariyat'ten rivayet denilemediğini bilmemiz gerekir. Tamam. Şimdi bu nasıl bir ölçü Yani belli ölçüsü var mı? Bu tercüme kitaplarında var zaten. Şu sahabe İsrailiyat'tan mesela Diyelim ki konuşan şununla arkadaşlık etti, şundan bazı rivayetler aldı mesela ve benzeri diye bunlar var. Hani bunlar için tafsilatı öyle bir kaide yok. Yani şey teracüm kitaplarından sahabenin mesela özel bununla ilgili yazılmış kitaplar var değil mi? Yani hem sahabeyi anlatan hem de daha sonraki dönem râvilerini anlatan hepsini beraber anlatan tabakat kitapları var mesela. Yani tabakat, sahabe tabakası tek tek almış, anlatmış. Mesela tabi'in tabakası tek tek almış, anlatmış mesela. Öyle de mesela örnek İbn-i tabakatı gibi, öyle mi? Veyahut da İmam Zehebi'nin Siyar-ı A'lam el-Nubelası gibi mesela. Ondan sonra Tabakat-ül gibi, daha sonraki dönemler için yazılmış mesela. Bu tip özel yazılmış kitaplar. Usud-ül Gâbe gibi mesela e, kitaplar var. Bunlar i̇bn Hacer'in var, Hâkeza. Yani bu kitaplar hepsi şey, sırf e, o sahabelerin ve onlardan sonra ravi konumunda olan insanların hayatlarını, yetişmelerini ne tür yönlerden bir problem var mı? E hadis onda şu konuda sıkıntı var mı yok mu diye bunu görmemiz için. Tamam? Mesela neye yaklaşabilirsin? E, tarihle, ilgili, e, ha, tarihle ilgili meselelerde özellikle, tarihle ilgili meselelerde Eğer peygamberin, mesela bazı rivayetler var direkt peygamberimiz söylemiş değil mi? Mesela Ebu Davut'ta var olan, daha öncesi sizden önce iki tane arkadaş vardı, yaşayan milletlerde iki adam vardı. Biri günahkar bir tanesi salihti, salih günahkara dedi ki vallahi Allah seni affetme. Bak bunu rivayet eden kim olursa olsun bu merfağı belli zaten, Bu sorun bunda değil öyle değil mi? Ama böyle bir kıssayı sahabe anlattığında durabilirsin. Yani ben bir bakayım hani bu sahabenin böyle bir şeyi var mıdır yok mudur diye. Buna benzer kıssaları işte bir kadın vardı mesela bagi olan yani Kötü yolda olan bir kadın vardı. Sonra bir köpek gördü. O köpeğe kendi ayakkabısında su verdi. Allah azze ve celle onu affetti. falan. Bak bunu Resulullah anlatıyor. Bunda hiç düşünmeye gerek yok. Senet bizi ilgilendirir. Senet sahih mi? Sahih. Ama sahabe böyle bir kıssayı anlatmış olsa bakabilirsin. Bu sahabe acaba bunu İsrailiyattan dinlemiş olabilir mi? Olamaz mı? O kayıt sırf bunun için kovmuş. Tamam? Başka? وَاَخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ Rabbil رَبِّ